Mizzetul Vasıp diye eserini okuyup şerh etmeye çalışacağız. Bu kitapla ve müellifi hakkında gereken bilgiyi size nakletmeden önce sohbetimize başlarken okumuş olduğumuz hutbe-i ile ilgili size kısa bilgiler aktaracağım. Hepimizin malum olduğu gibi Nevi Aleyhisselatü Vesselam biraz önce okumuş olduğumuz bu hutbe-i hadir olan toplantılarında onlara bir şey bildirmek istediğinde onlarla beraber bir ayağa geldiğinde sürüye başlamadan önce bir mukaddim'e bir sunuş olarak bu hutbeyi ne <gülüyor> Onlara irade edip okumaktaydı. Hatta Müslüman olmayarak Müslüman olmadan önce henüz müşrikken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen birisi var. Bu kişinin adı duyuyor ki Mekke'de bir peygamberlik iddia eden bir adam çıkmış. Eşi dostu, akrabaları, Mekkeli müşrikler bu peygamberlik iddia eden kişi hakkında zaman zaman şair, zaman zaman sihirbaz, zaman zaman büyücü iftiralar atarak insanları ondan uzaklaştırıyorlar. Bu adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor ve diyor ki duydum ki mısın işte aklından bir sorunun varmış seni okumaya geldim seni tedavi etmeye geldim Peygamber Vesselam da böyle diyor damaz Sadıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onunla henüz kelama söze başlamadan önce bu hutbe-i okuyor ona Adam bunu şaşırıyor. Yerinde kalıyor. Bu hutbeyi duyduktan sonra. Diyor ki bana bu okuduğun hutbeyi bir daha okur musun? Bir daha tekrarlar mısın? Peygamber aleyhissalatü vesselam ona elinden tekrarlıyor. Sonra ver elini sana fiyat ediyorum, sana iman ediyorum diyerek bu sahabe bu hutbeyi duyduktan sonra iman ediyoruz. İşte bu hutbe öyle bir hutbe ki Peygamber Aleyhisselamın Vesselam'ın sözüne başladı Alimlerin kitap yazarken Tehlif ettikleri kitaplara Mukaddim'e ön söz olarak yazdığı bir hutbeye hal edilir İçinde öncelikle tevhide vurgu yapılmıştır Yalnızca Allah'tan sakınılması Allah'a karşı takvalı olunması gerektiği zikredilmekte Ve Allah'ın birliğine şehadet edilmekte ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğu ifade edilmekte. Yani hutbe-i hader dediğimiz bu ve ilk bölümüne baktığımız zaman tevhide değinmekte. Tevhidi ikrar edip, tevhidi anlatmakta. Son bölümüne baktığımız zaman bidatlere değinmekte. Bidatların ne derece sakıncalı olduğunu ifade etmekte. Ve her bidatın ateşli olduğunu sizlere aktarmakta. O yüzden insan elinin başına koyarak kendisiyle ve kalbiyle baş başa kalarak bu hutbeyi okuduğu ve karşısındaki insanları okuduğu zaman gerçekten tesir ediyor. Ve etki ediyor. Ve gördüğünüz gibi kim insanlar bunu duyar duymaz ne yapıyor? İmana eriyor. Bizler de inşallah bu hutbe-i haldeyle Uygun gördüğünüz için dersimize başladık. Ve başlamaya devam edelim. Güzel de inşallah bunu ezberler, öğrenir. Ve birbiriniz arasında yapmış olduğunuz konuşmalar olsun, ilmi tartışmalar olsun, ilmi sonuçlar olsun, onlardan da birbirinize okursunuz. Bundan sonra kısaca kitabımız ve kitabımızın yazarı olan Şeyh Hulusi ile ilgili Size bilgi vereceğim. Öncelikle bu kitap yani Al Akidatun Wa kitabı Şeyhül İslam İbn Teymiyenin Hicri olarak 698. yılda yani yaklaşık olarak ölümünden 30 yıl önce yazmış olduğu bir kitaldır. Yani Şeyhül İslam İbn Teymiye 728 yılında fatıh ediyor ondan yani ölmeden 30 yıl önce yaklaşık olarak 698 698 yılında bu ihaleyi kaleme alıyoruz. Peki Şeyhülislam Ebni Taymiye kimdir? Dediğimiz gibi Şeyhülislam Ebni Taymiye'nin adı Ahmet'tir. Ahmet ibnu Abdülhalim ibnu İbn, İbn Abdüsselam ibni Yani biz Ebni Taymiye derken onun bizde olan meşhur ismini anıyoruz onu. Halbuki Şeyhülislam Ebni Taymiye'nin adı nedir? Ahmet'tir. Künyesi nedir? Ebul Abbas. Künyesi Ebul Abbas'tır. Doğum tarihi Hidri 661 yılında doğmuş. 728 yılında da vefat etmiştir. Nerelidir Şeyhülislam Ebul Abbas? Ahmet İbni Abdülhalim İbni Abdülselam İbni Teymiye. Harran'dır. Yani bizim hemşerimiz sayılır. Hele de Kürtlerin daha da yakından hemşerimiz sayılır. Hatta bazı Kürtler onun Kürt olduğunu iddia etsiler de ona cız Arap'tır. Babası her yıl 7 yaşındayken elinden tutarak ailesiyle birlikte Harrahan'dan Şam'a hicat etmişiz. Şeyh küçük yaştan itibaren dedesi de büyük alimlerden birisi babası da büyük alimlerden bir tanesi Şam'a yerleşip Şam'da ilim tahsiline henüz genç yaşta deken başlamıştır. Kur'an'ı çok küçük yaşta ezberlemiş. Fetva verme makamına da çok genç yaşta ulaşmıştır. Hatta 17 yaşında 17 yaşında fetva vermeye başladı söylenmiştir. 17 yaşında. Düşünün arkadaşlar fetva vermiyoruz. 21 yaşında ise artık icazetlerini alıp İlim okutmaya başlıyor 21 yaşında. Yani gördüğünüz gibi ilmi küçük yaşta öğrenmenin ilmi bak öğrenmek küçük yaşta başlamanın ne kadar faydalı olduğunu sizler de fark ediyorsunuz. Bu yüzden sizler belki bilirsiniz ki bizler böyle yaşa gelmişiz istenilen düzeyde belki Kur'an-ı tam anlamıyla herkes ezberleyemeyebilir. Veya işte Hadis Buhari'yi tümünü biliriz. Bu bizden geçti. Bunun farkına geç vardık diyip bu eksikliği nasıl giderebilirsiniz? Çocuğunuzu, Çocuğu, çocuğunuzu, eşinizin, et, etrafınızdaki akrabanızın çocuğunu Kur'an'ı ezberlemeye, ilim okumaya, genç yaşta teşvik ederek bu eksikliğini tamamlayabilirsiniz. Bunun yanında, tabi ilimden İlimden sevinmeyerek ne kadar olursa olsun ilimle beraber yatarak ilimle beraber kalkarak Allah Resulü vesselam'ın ve buyurduğu gibi Allah hakkında hayrı dilediği kişi kişiyi ilimde fakir kılar buyruğuna nail olmak için ilmi her daim ne talep ederiz ve etmeye devam ederiz. O yüzden yani ben dersin başına bu Akilatul Vasit'i el Bazı arkadaşlar ı altraserbest demiş demiş olabilirler ya. Bu nasıl böyle 28 sayfa. Ha yani işte normal şeyle boyuyla 14-15 sayfa listap. İşte bu ilmin Yani gerçekten kim bunu ezberlemeye ballehe azm Onu anlamaya azm eder. Etrafındakilere insanlara öğretmeye azm edersen o bilsin ki Allah senin hakkında hayır verdiği çilerdendir. Kulun kimi ben yure billahi hayranı Allah hakkında hayır dilediği kulunu dininde ne kadar fakih kılar. Fakir. Fakir kılar. Yani hadis ne diyor? Allah bir kişinin hakkında hayır murad ederse o kişiyi Allah neye yönlendirir? İlim taraf etmeye yönlendirir. Bu hadisin mankubu söylediği hadisin söylediği bu. Peki hadisin mefhumu bundan anlaşılan tas mana ne? Eğer bir insan ilimle iştigal etmiyor, ilimle uğraşmıyor, ilim talebesi olmuyorsa Allah onun hakkında hayır Bilal. bilmemiştir ki o insan bu hayırdan mahrum kalmıştır. Alimler bu serp ederken buna Diyorlar ki bir insan ilme yönelik gerçek davranıyorsa Kur'an-ı Kerim'den ezber verdiği sureler çok az hala Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'den suraya ezberlemeye çalışmıyorsa hadis ezberlemiyorsa, ilim okumuyorsa bu insan ki <gülüyor> mahrumlar listesinde Allah'ın mahrum bıraktığı kimsenin listesinde Adem insan kendine baktığı zaman sabah namazını kılıyor, oturuyor, Kur'an okuyor Kur'an ezberliyor, hadis ezberliyor kitap okuyor, araştırıyor, tevhidi akideye önem veriyor. Biliyorsunuz ilmin en şerefli, en değerlisi nedir? tevhittir, tevhid ilimini öğreniyor, onun delillerini ezberliyoruz. şüphelerini yok edecek delilleri ezberliyor, sen bilsin ki o mahrumlar listesinde değil kendisine rahmet edilen merhumlar listesindedir ama yani umurunda değil Allah'ın için nelerdir <gülüyor> Allah'a yapabilmemiz gerekir peygamberlere iman nasıl gerçekleşir Kısaplara iman nasıl olmalı, şartları nelerdir, kadere iman nasıl? Yani bunları böyle Kur'an'dan duymuş ama derinlemesine girmemiş, almamış, öğrenmemiş. Allah'ın mutfaklarıyla alakalı, hiçbir hadis ayet ezberlememiş. Uluhiyet ile alakalı, delillere takmamış. Bu insan bilmeli ki Allah'ın kendisini mahrum bıraktığı kişilerdendir. İşte Allah'ın hayır dilediği kişilerden bir tanesi de ki, olan Ebu'l-Abbas i̇bn Vefatı üzerinden Dikkat ederseniz 700 küsur yıl geçmesine rağmen Allah Onu öyle bir meşhur etmiş Öldükten sonra Kısapları hala ne olmuş tercüme edilmiş ilim talebeler tarafından Şerh edilmeye, okunulmaya devam etmiş Ama onun muhalifine bakın Onun çağdaşlarına bakın Aynı çağda yaşamış Zamanın yöneticilerini ve hakimlerini Sultanlarını Ona karşı Kışkırttan alimlere bakın, kaç kişi onların adını hatırlayabiliyor? Kaç kişi onların adını zikredebilir? Ama şey İslâm İbn-i dediğimiz zaman, artık sokaktaki çocuk bile onun adını duymuş. Bizim gibi bizim talebeleri onun kitaplarını okuyarak her okuduğumuz kelimeler ona ne gitmekte? Takip etmekte. Çünkü bir hayrı delil olmakta, hayrı <gülüyor> yol gösterici olmakta. İşte ilmin, ilim talep edenin Allah'ın senin o kişi hakkında hayır talep etmesi hayır dilemesinin bir rejhi bir yönü de bu. dünyalık. Hem de ahirette Allah para onu öyle bir makama, öyle bir mertebeye ulaştırıyor ki o mertebe çok yüksek bir mertebe. Ki Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah ve melekleri ilim talep etmene ne yapar? Talep eder. Yani övgü eder. Över, medheder. Hatta denizdeki balık ne yapar? İlim talebesi için istiğfar eder. Ah bilal Allah'a. Yani bu kadar bilim fazileti var ilim talep etmenin. Bunun dışında da birçok ayette ve birçok hadiste ilim talep etmenin fazileti yükledilmiş. O yüzden yani bize âlimlerin hayatının siyretini okurken... Bazen onların hayatını öğrenmek için değil Kendimizde ilme doğru ilme yönelik bir bulmamız gerekiyor Hırs Bulmamız gerekiyor Bir aç şevkle İlme yönelmemiz gerekiyor İşte şey İslam'ın Küçük yaşta ilme başlamış Kuranı ecberlemiş İlme okumaya başlamış büyük bir, bir ehl-i Kitabı ise Elimizin arasında bulunan, iki elimizin arasında bulunan Bu kitabı ise Tehlisinin, bu kitabı telif etmenin, kaleme almasının bir var. O günün Irak sınırları içinde bulunan Vasıt adında bir kent var. Vasıt. <gülüyor> Kitabın adı da oradan geliyor. vasıt diye. Diye. Vasıt isminin bu kente verilmesinin, bu şehre verilmesinin bir sebebi var. O da diyorlar ki bu kent, bu şehir. Bugünkü yani o zamanki Mavsül diyorlar adatlar. Musul ile Basra'nın arasında yani Vatat arasında bulunan bir kent. Haccak zamanında kurulmuş bir şehir. Musul Basra arasında bulunduğu için Vatat bizim Türkçelerinde bilindiği gibi orta. İkisinin ortasında bulunduğu için bu şehre ne deniyor? Vatat deniyor. Şeyhülislam İbn-i Bağdat kentinden bir alim geliyor. Diyor ki ey Şeyhul İslam ehl-i sünnet ve cemaatin istikadını, akibesini, tevhidini açıklayan bir risale, bir kitap kaleme alır mısın benim için? Ki ben gittiğim zaman, şarkıya şehri ve ülkeme döndüğüm zaman muhaliflere bunu ne yapayım? Göstereyim, açıklayayım, okuyayım, öğreteyim. İlk başta Kendisinden istenilen bu isteği, bu talebi kabul etmiyoruz Diyor ki, senesin istatlarına dön. Ahlet-i İlhanbel'in, İmam Bukhari'nin ve birçok ilim ehlinin yazmış olduğu. Akide kitaplarına dön. Orada akideyi bul. Ancak bu kişinin çok ısrar etmesi, ısrarını sürdürmesi, Şeyhülislam İzzet-i Teymiye'yi ve bu elimizin altında bulunan ritâleyi bu mübarek ritâleyi Şeyh Huluslan İbn-i Fehmiyye 698 yoldan kaleme alıyor denildiğine göre Şeyhülislam Huluslan İbn-i bu ritâleyi ikindi namazından sonra yapmaya başlıyor akşam namazında da bitiriyor bu da onun başka bir özelliğini ayetlere, hadislere hukukiyetini ne kadar İstediği zaman istediği ayeti nerede kullanacağını kullanmadaki neleri gösteriyor bize. Hatta ilim ehli, onla karşılaşan ya işte da ondan sonra gelen ilim ehli, ondan bahsederken şöyle söylüyor: Dünyada dünyaya onun benzeri gelmemiştir ve o kendisi gibisini de görmemiştir. Yani kendisi gibisi yok dünyada. Hatta ilim daki bir diye büyük bir alim Şeyhülislamla karşılaşınca diyor ki Allah'ın bu asırda böyle bir insanı göndereceğini tahmin etmiyorduk diyor. Diğer öğrencilerine bakıyorsunuz. Namzı heli gibi İzgül gibi onu anlatırken diyorlar ki ayetleri dilediği ayeti dilediği zaman iki alnının iki kaşın arasından çıkartıp yani aklında ağız çıkartıp kullanabiliyoruz. İşte bu Risale'yi de ikinci namazından sonra kendisinden talep etmen istek üzerine kaleme almaya başlıyor. Akşam namazına vardığında bu Risale'yi bitirmiş oluyor. Belki de biz bu Risale'yi dört ayda beş ayda, belki de bir senede ne yapacağız? Dervini tamamlayacağız. Düşünün. Yani bunu alimlerle açıklarken bakıyorsunuz. Bizi alimler dahil, süre zarfında bu kitabı açıklayan alimler var. Niye? Çünkü Seyhül İkrami Tevliğine, öyle bir şekilde yazmış ki bütün delilleri toplamış, diziler gibi ilim taleplerinin bunları anlamak için, bunun altında olan kayda ve usulü şerh etmek, açıklamak için, bırakın günlere, haftalara, aylara ihtiyacımız olacak. Sabah i̇şte giriş yapmadan önce tezikle alasanız kısa bir sunuş yapmak istiyorum. Bu sunuşu, bu mukaddemeyi öğrendikten sonra kitabımıza tekrar geri döneceğiz. Biliyorsunuz güzel Rabbimiz insanları ve dinleri bir gaye, bir amaç için dünyaya getirmiş, yaratmıştır. Yüce <gülüyor> Allah <gülüyor> mütevkün şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَنْ وَمَا خَلَقْتُ الْزِنَّ وَالْاَخَلَقْتُ الْزِنَّ وَالْاِنْسَ لِيَعْبُدُونَ Ben insan ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbn Abbas bana ibadet etsinler kelimesini tefsir ederken şöyle açıklıyor. Ancak beni girlemeleri için yarattım. Bizler bu ayet ve tefsirinden anlıyoruz ki insanın insanın ve dünyaya gönderilmiş gaye amacı nedir arkadaşlar? Tevhidi gerçekleştirmek. Allah'ın kendilerinden, kullarından istediği o tevhidi ne yapmak? Gerçekleştirmek. Onun dışında yemek, içmek, yatmak, evlenmek bunlar hayatın bir neyi gerektirdiği unsurları. Ama asıl amaç bunlar değil. Gaye, hedef bu değil. Asıl amaç insanların Allah'ın kendilerinden istediği, o tevhidi ne, ne yapmaları? Gerçekleştirmeleri. Peki bu nedir tevhid arkadaşlar? Bizler inşallah bu derslerimiz boyunca, vasıf bir boyunca, bu tevhidi açıklayacağız. Bunu öğrenmeye çalışacağız. Nedir tevhid? Tevhid kelime itibariyle, Arapça olup, Vahhade Yuvahidu Tevhid Olarak, mazi ve muzari fiillerden oluşup mastar bir kelimedir. Yani tevhid mastardır. Nedir manası tevhidi? Birlemek. Kelime ve sözlük manası birlemek. Bir şeyi birlemek. Mesela şöyle der Araplar safınızı bir yapın. Farklı farklı saflar yapmayın dedikleri zaman saflarınızı bir yapın. Birleyin. Tek saf olun yıldan fazla sıra olmayın. Belki <gülüyor> Seyyid-i bunu söylerler. Yani tevhidin sözlük manası nedir arkadaşlar? Birlemek. Peki tevhidin ıstılahi, terim olarak manası nedir? Yani dindeki insanın yaratılış gayesi olan o tevhidin manası nedir arkadaşlar? Allah'ı hak ettiği konularda Allah'ın layık olduğu konularda birlemek. Nedir o Allah'ın hak ettiği konular? Nedir o Allah'ın hak ettiği tevhid bölümleri? Uluhiyet tevhidinde birlemek. Ondan önce rububiyet tevhidinde birlemek. Uluhiyet tevhidinde birlemek ve isim ve sıfatlarını dilemek birlemek. Yani Yüce Allah Celle Celaluhu bu üç tevhidini yapmakta hak etmekte. İlahe olduğunu kabul ettiğimiz için Allah-u Teala'yı Birlemeyi kabul ettiğimiz için, onu birlememiz gerektiğinden dolayı, bu dünyaya o gayeyle gönderildiğimiz için Yüce Allah, bu üç tevhitte ne yapılması gerek? Birlenmesi gerek. Peki niye bu üç, üç kısma ayırdık bunu? Bunun bir dördüncü kısmı veya beşinci ve altıncı kısmı yok mu? Yahu bunun üç, kısmı, üç kısım olduğunu nereden biliyoruz? Neye dayanarak söylüyoruz? Bunun delili nedir diye sorduğumuzda daha önceki derslerden de önce bildiğimiz gibi nedir bunun delili arkadaşlar? tarama gözden geçirme, araştırma bunun adı Arapça istikra istikrar yani ilim ehli Kur'an ve hadislerde gelen sahabelerin sözlerinde gelen tüm delillere baktığında Yüce Rabbimizin birlenmesi gereken noktaların yani tevhidin 3'e ayrıldığını var yoksa Kur'an-ı Kerim'de tevhid 3'e ayrılır veya sünnette bakın tevhid 3'e ayrılır Veyahut da sahabelerin sözlerine bakın senin üçe ayrılır diye bir delil bir söz yok. Bunun en güzel örneğini ilim açıklarken Arap dilinden ve edebiyatından veriyorlar. diyorlar? Diyorlar ki Arap dilini oluşturan asıl nesnelerdir göre arkadaşlar bunu Arapça ders okuyanları açıklamıştık biz. Arapçada Hiç şey şeyden diyoruz? Kelime dedik. Alatya'nın temel ögeti nedir? <gülüyor> Kelime'dir. Kelime Alatya'da kese ayrılır? Üçe ayrılır. Nedir o? Sıvıdafik. İsim, fiil İsim, ve, ve harf. harf. İsim, fiil ve harf. Alatya bilenler buna daha iyi anlatmadı. İsim, fiil ve harf. Bir dördüncüsü var mı bununla arkadaşlar? Yok. Niye yok? Yok olduğunu nasıl anlıyoruz? Çıkar. Çıkar. Zaten yok yani. Alakı bir kitap diyelim. Bu nedir arkadaşlar? Nedir? Kitap isim midir, fiil midir, harf midir? Etap midir? İsim. Gidiyorum. Nedir? Fiildir. Nasıl? Harftir. İstediğiniz kelimeyi alın. Aklınıza getirin. Bu üç, bu üç sınıftan, bu üç türden biteri çıkmaz. Bir dördüncüsü yok. Bunu da anlıyoruz? İstiklal ile. Bütün Arapçayı karadığın zaman bakıyorsun, istediğin kelimeyi yitir, Ya isimdir o, bir ad olmuştur. Ya bir eylem ifade eder, ya da bir edaptır. Bunun bir dördüncüsü yok. Mesela toplaya toplan, perde. Nedir perde toplam? Perde. İsim. İsimdir. <gülüyor> Uyuyor, fiildir, hel yani m-mi, hel, haktir. Yani dikkat edin İstediğiniz kelimeyi aklınıza getirin, bir dördüncüs yok. İşte tevhide geri dönersek, Allah'ı hak ettiği konularda birlemek dediğimiz tevhidin. dönersek Allah'a hangi konularda birlememiz gerekiyor, Allah'ın dinlenmesi gereken Allah'ın kendisinin birilermesini hak ettiği tevhid konuları, bölümleri, kısımları hangisidir diye sorduğumuzda bunun kaç ayrıldığını söylüyoruz arkadaşlar? Üçü ayrıldığını söylüyoruz. Birincisi ne dedik? Tevhid er Rububiyet tevhidi Peki rububiyet tevhidi nedir arkadaşlar? İçeridir ki tevhid nedir Allah'a? Girlenek Rububiyette girlenek nedir? Yani Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde ne yapmak? Sihirle. Bizler ne yapacağız? Allahu Teala'yı kendi fiillerinde sihirleyecek. Nedir Allahu Teala'nın fiilleri? Yaratma. yaratma. Yani evet Allahu Teala yaratma eyleminde, yaratma fiilinde tektir. tektir. Ona bir ortak Hı. Yoktur. Hı. yoktur. Başka neyle birleyecek onu arkadaşlar? Nur sahip olma. Bu kev, bu kevnin, bu alemin tüm mahlukatın neyi olma? Maliki olma, sahibi olması konusunda buna diyoruz. Verliyoruz. Tevhid. Yölemek demek. Yani Allah Teala'nın yaratma yaratmada maliki olmada. Yani mahlukatın sahibi olmadan, maliki olmadan biliyoruz. Başka ne biliyoruz arkadaşlar? Et-tedbir. Ne demek tedbir? Yönetme. İdare etme. Yeryüzünü, mahlukatı yönetme. Gece gündüzü kovalıyor, gündüz geceği kovalıyor, güneş çıkıyor, ay çıkıyor, buğday eseriyor, yağmur yağıyor. Bunların hepsi kim? Kime ait? Allah, a. Allah a. Tek başına mı ait? Allah bunları yapmadan bir mi? Ondan bir ortağı var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Cumhuriyetler Allah Teala'yı kendi fiillerinde ne yapmak? Dilleri. Tevhidin ilk kısmı bu kısım. Rububiyet tevhidi dediğimiz bu kısım. Dediğimiz gibi tevhid uçağı diyoruz. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, yani Allah'ın Rab oluşunda ki açıkladık, fiillerinde birlemek. Ondan sonra uluhiyet tevhidi diyoruz, gelaget açıklaması. Sonra isim sıfat tevhidi. Ki bu kısımda inşallah ağırlıklı olarak o isim sıfat tevhidini görebiliriz, açıklayabiliriz. Peki, bir insanın yüce Rabbini, yaratıcısını bilmesi ve onu fiillerinde yani kendi fiillerinde yaratmada mül sahibi olmada ve yeryüzünü yönetmede birlemesi o kişinin mümin olması için müslüman olması için muvahhit olması için yeterli mi Yoksa değildir. Değildir. Bunun bu, bu kısım tevhidin, yani tevhidin bu kısmı olan rububiyet tevhidinin kişiyi Müslüman yapmada yeterli olmadığını yani kişiden bu tevhidi gerçekleştirmesini istenmediğini tek olarak nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz, hadislerden anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki onlara sor, şayet sorarsan. Vele in seeltahum men halakat semavati vel arda ve sahara şemse vel kamar. Şayet onlara soracak olursan. Sen onlara gidip sorarsan, kim onlar arkadaşlar? Mekkeli <gülüyor> Men halakas semavati vel arda. Yeri ve gül kim yarattı diye onlara sorsan. Ve sahara şemse vel kamara. Ayı, güneşi ve ayı sizin hizmetinize kim sundu? Diye sorarsan onlar ne arkadaşlar? Layakulun <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> yani onlar Allah'ı ruhubiyet, Tevhidinde daha varlar, birlerler. Tevhidin ilk kısmı olan Rububiyet konusunda bir problemleri var mı bunların? Yok Sonra vatala diyor ki O halde nasıl oluyor da bu hakikatlerden sonra Allah'a ibadet etmekten döndürülüyor üst çevirtiliyorlar Bizler o zaman anlıyoruz ki Mekkeli müşrikler tevhidin ilk kısmı olan rububiyet tevhidini gerçekleştirmiş bir topluluk Bunda tevhidin bu kısmında yani Allah ﷻ kendi fiillerinde birleme konusunda bir problemleri var mı arkadaşları yok, uçanları yok. Hatta alimler diyor ki şeytanın dahi bu konuda bir sıkıntı yok. Şeytan dahi Allah'ı kendi fiillerinde birliyor. Tevhidin bu kısmını, bu nevini, bu tevhidini yerine getiriyor. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Ne Adem aleyhisselama secde etmesi emin olunduğunda kendisine Allah-u Teala istediğinde ne diyor şeytan? خَلَقْتَنِي خَلَقْتَهُ مِنْ نَارٍ خَلَقْتَهُ مِنْ ve وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ Onu çamurdan yarattın beni ateşten yarattın yani şeytan yaratıcı olarak kimi kabul ediyor? Allah'ı ve onu ama şeytan Tevhidin bu kısmını gerçekleştirmesine rağmen Mekke'li müşrikler, tevhidin bu kısmının ruhluyet kısmını gerçekleştirmelerine rağmen bakıyoruz ki hiçbiri Müslümanlar ve Müslümanlar olarak kabul edilmiyor. <gülüyor> e Peygamber aleyhi onları kardeş görmediği gibi kanlarını helal, ırzlarını helal, mallarını helal görüyor. Onlara karşı kılıç kaldırıyor. Onlara karşı savaş ilan ediyor. Demek ki allah Teala'nın ben insanları ve dinleri ancak beni için İbn-i göre yarattım sözünden Gayenin, insanın ve dinlerin yaratılış gayesinin bu dünyada rububiyet tevhidini gerçekleştirmesi istendiğini, istenildiğinin anlaşıldığını ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Burada bir vakit allah Teala kullardan hangi tevhidi gerçekleştirmelerini istiyor arkadaşlar? biraz sonra açıklayacağımız açıklayacak, açıklayacağımız olan uluhiyet tevhidi peki ulûhiyet tevhidi nedir arkadaşlar bunu da çok okudunuz aslında derslere katıldınız ama tekrar da fayda vardır tevhidin en önemli noktası da budur zaten peygamberlerin kavimleri arasında peygamberlerle gönderilmiş oldukları toplulukları arasında sorunun problemin müşkülerin çıktığı konu ve nokta budur o da hırsiyet Savaş bunun için çıkmıştır. Yurtlar, vatanlar bunun için terk edilmiştir. Anneler, babalar, amcalar, akrabalar bunun için öldürülmüş, savaşılmış, kanları helal gözükmüş, malları helal gözükmüştür. İşte teviliğin en önemli noktası da budur. İnsanların vakitlerini ayıracakları ve harcayacakları en hayırlı iş. kısmında kısmı da budur. Niye? Çünkü dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri dünyaya gönderdiği gaye budur. O da uluhiyet denildi. Bunun tarifi nedir arkadaşlar? Bunun tarifi Allah-u Teala'yı kulların ne yapması? Kendi fiillerinde, yani kullar kendi yaptıkları fiillerde Allah-u ne yapacaklar? Birleyecekler. diyecekler. Cumhuriyet denildi Allah'a Allah ait olan fiillerden yapmak? Birlemek. Unuhiyet ise kulların Allah'a karşı yaptıkları, Allah ismi yaptıkları Kendi fiillerinde, kullara ait olan kendi fiillerinde ne yapmaları? <gülüyor> birlemeleri. Yani ibadeti yalnızca kime kılmaları? Allah'a hak kılmaları. Peki ibadet nedir arkadaşlar? Biz kulların Allah'a ismi, Allah ismi yapmış oldukları fiillere ne diyoruz? İbadet diyoruz. Nedir ibadetin tanımı? Burada da siz daha önceki de sürekli gördünüz mü? Allah'ın Allah bir tanesi böyle Allah'ın sevip evet, razı olduğu Tüm evet, Tüm bahsedeyim. kapalı ve açık Gizli ve ortada olan Fiil ve Sözler Yani kulların yaptığı Yahut da söylediği Gizli ya da açık olan Tüm <gülüyor> Eylemlere, fiillere biz ibadet diyoruz yani bu tarif ne yapıyor kulun kalbindekini mi dilindeki mi yapmış olduğu bütün gizmi ve atık olan her türlü eylemi her türlü fiili kapsiyor e Biz diyoruz ibadet diyoruz işte onun kulların bahsedilen ibadetlerde ibadetlerinde Allah'a dilemeleri ne demek Allah'a dilemeleri bunları yalnızca ve yalnızca Allah'a atılmaları Allah için yapmaları dedik ki ya, asıl sorun burada diye yani yeryüzündeki tarih boyunca peygamberlere baktığımız zaman kanunlarıyla olan savaşın, savaşların çıkma sebebinin altında yatan asıl unsur nedir? ulukiyet tepki diyor. diyoruz bunu nereden anlıyoruz? en başta anladığımız nokta nedir arkadaşlar? La ilahe illallah Aferin nasıl? Bu Kelime-i Tevhid'i La İlahe İllallah Bizler biliyoruz ki allah Teala Hiçbir peygamber göndermemiş olsun ki Mutlaka onlara Neyi ediyor? Benden başka ilah yoktur O halde sana Kulluk edin Bakın allah bana diyor ki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 allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce göndermiş olduğu peygamberlere neyi vahyetmiş? Benden başka, Allah'ın kendisinden başka ibadete layık, ilah yoktur. O halde bana ibadet edin diye söylemelerini vahyetmiştir Allah-u bütün peygamberlere. Nedir arkadaşlar bu kelime tevhid? La ilahe illallah. Biz bu kelime-i anlarsak, bunun manasının ne olduğunu çok iyi şekilde öğrenirsek, bunun tanımını ve tarifini çok iyi yaparsak buna ters düşen ve ona da şirk olarak tanımadığımız o şeyden ne oluruz? Uzak olmuş, kasılmış oluruz. Gördüğünüz gibi La İlahe diye başlıyor cümle. Yani önce neyle başlıyor arkadaşlar? <gülüyor> Nefi başlıyor. Yani önce ne yapıyoruz biz? Bir şey ispat etmeden önce, ibadet Allah'a yapılır demeden önce Bizden önce bir şeyden yapmamız isteniyor, evet, Reddetmemiz, inkar etmemiz isteniyoruz. İnkar etmemiz istenilen şey nedir? Soruyorum. Allah'tan başka yaratıcı olduğunu inkar etmek mi? Allah'tan başka yağmur yağdıran olduğunu inkar etmek mi? Olmadığını inkar etmek mi? Hayır. Yani bizden istenen nedir arkadaşlar burada? Allah'tan başka Edilecek. edilecek ibadet dediğimiz yani kulların fiillerini, sözlü ya da fiili, gizli ya da açık olan tüm eylemlerini sarf edecekleri hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah, var. Allah vardır. O zaman bizler ilahin Allah'ın ilk kısmı ne diyoruz arkadaşlar? Ne, ne diyoruz? İkinci kısmı ne diyoruz? Ispatıyoruz. O zaman bir insan Müslüman olmak Rü'in olmak istiyorsa İlk adım ne olacak arkadaşlar? Ne <gülüyor> olacak Yani Allah-u Teala'yı Uluhiyet tevhidinde ne yapacak? <gülüyor> birleyecek Nasıl birleyecek? Öncelikle yapılacak olan Yaptığı tüm ibadetlerini Kimsenin bunu hak etmediğini Söyleyecek sonra bunu hak edenin Kim olduğunu ifade edecek Allah olduğunu ispat edecek Şimdi dönüp söylemek istediğimiz tarafa bakalım. Mekele müşriklerden Mekele müşriklere baktığımız zaman bu kelime-i tevhidin iki kısmından, nefiy ve isbat kısmından hangisini kabul ettiklerini görüyoruz Mekele müşriklerin. Nefi kısmını kabul ederlerse bunlar ne olur? Muhid olur. Muhid olursa ne olur? Onlar ne diyor arkadaşlar? Allah vardır. İbadetse Allah vardır. İbadet de Allah'a ediniz. Ama Allah'la beraber ibadete layık başkaları da vardır. Hep bakın ne var adamlarda? ispat var. Peygamberin kendilerinden istediği şu nefi yok adamlarda. ibadet edilmez. İbadete layık ilah yoktur. Ancak Allah vardır deniyorlar. Demekleri Allah'a ibadet ediniz. Onunla birlikte başkalarına da ibadet Edilir. Yani ne yok? Başkalarının, başkalarının Allah'tan başka ilah olarak kabul edilen ilahların ibadet edilmeye layık, layık olduklarını inceriyor yok ya, müslümlerde. Tek hatırlıyorum. Allah'tan başka ibadete layık olduğunu inandıkları ilahları ne yapıyorlar? Vertemiyorlar. Diyor ki, evet. Biz ibadeti hak edenin Allah olduğunu ispat ediyoruz burada. Ama ne yapmıyoruz? Allah'la beraber ibadet ede geldiğimiz o ilahlarımızı ne yapmıyoruz? Ne etmiyoruz. Yani La ilahe illallah Nefret. demiyoruz. Yoksa La ilahe illallah niye demiyor arkadaşlar? Bu durumun bir, iki, üç, dört tane kelime var. Bunu söylemek ne kadar kolay değil mi? La ilahe illallah. Herkes söylüyor. Allah'a itibariyle Söyledikleri zaman Hayatlarında Tapa geldikleri Güncel hayatlarında Allah ile beraber ibadetlerini kendilerine yönelttikleri ilahları net etmek kendilerinden istendiği için Ne yapıyor bu adamlar La ilahe illallah deniyor Peygamber aleyhisselatü Vesselam geliyor amcasından Ebu Dağ La ilahe illallah de Sana öbüt altta sefaatçi La ilahe illallah de Hayır Niye çünkü Diyorlar ki kendi ilahları da Allah'la beraber ibadet edilmeye layık. Ne sorarsak, bizim ibadet ibadet sorarsak nasıl yaparızız arkadaşlar? Daha önce evet. usulü senara, evet. şubat arkadaşlar şubat dokyun arkadaşlar ibadet türleri. Öyle diyeceğiz. Mesela dua nedir? Bir ibadettir. Ses evet, var. Namaz. Teşekkür. Tevkül, doğa nasıl bir ibadettiriliriz? Fili mi, kavli mi, doğa, kavli mi? Kalbi. Tevkül, kalbin, kavli. evet kadir, Korkmak, neyin ibadetidir? Kavli, kavli, kavli mi, kavli mi? Kalbin, kalbin. kalbin. tekayık, ümit etmek Evet, Mustafa Korkmak söyledik Kurban çekmek neyin şeydir, ibadetidir? Hem Diliyiz hem, hem de kalbiyiz Evet bu Yardım tarafında bulunmak Bu ibadetlerin hepsinedir Kimisi kalbi, kimisi kavli Kimisi de ameli Sedenle yapılan Ağzalarla, organlarla yapılan ibadetlerdir İşte bunların hepsinde Önce ne yapılması gerek Ne Bu ibadetleri Kulun yapmış olduğu gizli ve açık, kavli, sözlü ya da eylemsel fiil, ağlarlarla yapmış olduğu tüm ibadetleri önce ne yapacağız? Allah'tan başka kimsenin hak etmediğini ne yapacağız? Ne edeceğiz? Kimse bunu yapmaz yapacağız? Hak etmez. Sonra bunları ne yapacağız? Bunları ispat edeceğiz. Kim ispat edeceğiz? Allah için ispat edeceğiz. Bunların Allah için yapıldığını, yapılması gerektiğini ne yapacağız? Söyleyeceğiz. O zaman La ilahe illallah manası neyiz? Allah'tan başka İbadeti hak eden ilah yoktur. Allah'tan başka ibadete layık, ibadetin tüm çeşitlerini hak eden başka bir ilah yoktur. İlah nedir arkadaşlar? Mağbud. Ne demek mağbud? Kendisine tazim ederek ve kulluk ederek tapınılan. İlahlar kaç tanelik? Çoktur. Ama hak ilah Yoksa ilah yani kapını ilahlar çoktur. Ya o Hristiyanlar İtalya'yı anlattı. Müslümanlar ümmetinden diyelim veya onlara, onlardan sayılan insanların çoğu yapmışlar. Karılderde ne yapmışlar? yapmışlar? İlahı edilmişler. Bunlar her her her ilah yani ne demek ilah? Evet. Ve i̇badeti göstererek, evet. gösterilerek ve severerek ibadetin nasılildiği, sunulduğu şer. Bu ağaç da olabilir, tülbe de olabilir, şansa olan bilir. İşte bu bunun nesliyle ispat konusunda baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere peygamberlerin hep bu resul ispat üzerinden kavimlerini davet ettiklerini görüyoruz arkadaşlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam kavmine ne diyor? Eyl kal İbrahimu li <Sessizlik> abīhi ve kavmihi innanī barā'un mimmā ta'budūn. Diyor İbrahim babasına ve kavmine. Bilin ki innanī barā'un ben neyim? değilim. Kimden değilim? Mimmā ta'budūn. Düzelin. Tam burada. Ne yapıyor önce İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Önce ne diyor? Sonra diyor ki: İlle nevi fatalanı? Ancak ben kime ibadet ederim Beni fatala, beni arasana. İnnehu seyehdiin, beni hidayete erdirecek de, odur. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın davetine, kavmi olan ilanı, Tevhid ilanını ne diyor önce? Ne hemen başlıyor? Bu şekilde diğer Peygamberlerin de kalimlerle olan hitabına baktığınız zaman hep bunu görüyorsunuz. Bu, bu, bu. Rabbakum, maalekum, yoktur. Maalekum, <gülüyor> imillahin, Ondan başka bir ilah yoktur. Maalekum. <gülüyor> Önde ne var? <gülüyor> i̇lah yoktur. Sayru. <gülüyor> Kimden başka? Allah'tan başka. başka. Dikkat ederseniz daha ne var? Önce var, sonra i̇spat. ispat var. Neyi ediyoruz arkadaşlar son defa? İbadetlerin yöneltildiği kendisine yöneltildiği tüm ilah. Neyi ispat ediyoruz? İbadetlerin yalnızca Allah'a yapılması La ilahe illallah. o halde doğru manası nedir? Allah'tan başka ibadetin yöneltileceği, bu ibadetin ibadet türlerine layık, onu hak eden Allah ilah Allah. yoktur. Şimdi ya kimin çektiğini. Peki ilah kelimesinin manasını da açıkladık efendim. 7 diye yanlış Nerede? Oradan. Bu la çünkü Arapça'da şöyle bir şey vardır. Nasiye lil cins denir. Yani tüm ilah cisleri. Fe la rajul fi'l fasl. Sınıfta hiç adam yok demek için. Erzal demesin, adamlar deriz. Sınıfta adam yok. Bu la. Nasiye yani, lil cins demek. Tüm türleri ne yapıyor? İsmet ediyor. Bu sorusu kafiyor. Tamam. La ilahe illallah tarifini ve kelime-i kelime manasını doğru manasını öğrendikten sonra arkadaşlar gelelim bu kelimenin etrafında yapılan yanlış tariflere ehl-i sünnet ve cemaatin dışındaki fırkaların bu kelime-i tezgidle alakalı yapmış olduğu tariflere baktığımız zaman görüyoruz ki yapmış oldukları tüm tarifler Bizim biraz önce söylemiş olduğumuz tarihten uzak. Ve bu adamlar tarihte yapmış oldukları, kelime-i alakalı yapmış oldukları tarihi doğru tutturamadıkları için, doğru bulamadıkları için daha baştan temel bozuk olmakta ve üzerine çıkılan katlarda ne olmakta? Çürük olmaktır. Bir şeyi doğru tarif edemezsen ne olur? İnsanlar onu doğru tanımamış olur. Tarih ne demek? şeyi anlatmak insanlara tanıtmak, öğretmek sen içkiyi üzüm suyu olarak tanıtırsan insanlara üzüm suyu olarak tanıtırsan içkiyi insanlara insanlar canların meymo suyu zaman ne yaparlar bugün portakal içkiyinde ne içir üzüm suyu içir diye bilir sen la ilahe illallah kelimesini doğru tarif edemezsen doğru tanımlayamazsan biraz önce anlattığımız tekniyle ne yapmış olursun <gülüyor> i̇nsanlar onun doğru anlayamamış onu ve onun aksi olan o kelimeyi de bilinmezdir yani sürçik ne sesdir? Konuyu insanlar olur, işitmiş <gülüyor> olur. Şimdi gelelim tarih boyunca la ilahe illallah kitaplarında akide kitaplarında tarif etmeye çalışan insanların tarihine bakalım. Mesela ne diyor? Mahturu ve eserler Allah'tan başka ne yoktur? <gülüyor> Yaratıcı yoktur diyorlar. Allah'tan başka Yaratıcı yoktur Veya Allah'tan başka icat etmeyen Yoktan var etmeyen güç yitirecek yoktur Şimdi bu tarif Allah hakkında doğru bir tarif Ama La İlahe İllallah Kelime-i Tehid'in kelimesinin tarifi olarak doğru bir tarif mi? Eksik. eksik Niye eksik? Çünkü bu tarifle Bizler Ebu Cehil ve Taif'e ne yapmış oluruz? Müslüman yapmış oluruz Niye? Çünkü onlara sorduğun zaman yine Görüşüm yarattı. Ne derler? Allah derler. Allah. Allah derler. Demek ki bu tarif eksik bir tarif. Tarif eksik olduğu için zaten bunlar kelimeyi yani kendisi söylenildiği zaman dil ile söylenip kalp ile itikat edildiği zaman Müslüman olunulacağını Müslüman olunulacağını sandıkları tevhidin manası yanlış olduğu için adamlar şirket düşünüyorsun. Bak müşrik olursun. Dediğin zaman yakabilirsin. Ben Allah'tan başka yaratıcı var mı diyorum ki beni bundan itham ediyorsun diye sana cevap vermeye çalışıyor. Niye? Çünkü tarih bir kere yanlış olduğu için yapmış olduğu ibadeti Allah'tan gayrısını öğrettiği zaman, şefaat ya Resulullah dediği zaman, gidip kabirde yardım istediği zaman, ona dua ettiği zaman Allah'tan korkar gibi türbelerden korktuğu zaman ölülerden medet istediği zaman yetiş zaman müşrik olabileceğini ne yapamıyor? Aklına getiremiyor. Çünkü ona göre müşrik ancak nasıl oluruz? Ancak Allah'la beraber ve Allah'tan başka yaratıcı vardır denilirse olur. O tarihi böyle bildiği için diyor ki bakıyorsun Cübbeli Ahmet'i dinliyorsun. Biz diyor Allah'a ortak mı koşuyoruz? Allah'la beraber yaratıcı var mı? Diyoruz. İşte bu adamlar bize çirke düşüyorsunuz. Diyerek itirazda bulunuyorlar diyor. İşte tarih yanlış olunca dediğimiz gibi arkadaşlar temel yanlış olunca üstte çıkılan Bina da yanlış oluyor. Mekkelim müşriklere hayret etiyor ki şey, İlaqîne luhum, la ilahe illallah. Anlatıyor Allah falan diyor Mekkelim müşrikler hakkında bu terimi duyduklarında Mekkelim müşrikler ne yaptı? İlaqîne lehum la ilahe illallah. Mekkelim müşrikler la ilahe illallah denildiğinde ne yaptı? Yestekbirun yüzdeni grurlar böyle, bu grurlarını kaldırdılar. Ve, yekunun, ve şöyle cevap veriler, derler biz. E'inne nâ letâriku âlihetina bişâirin mecnûn. Yani şimdi bizler o ilahlarımızı, hangi ilahlarımızı? Allah'la ibadet edilmeye layık olan, Allah'a nasıl ispat ediyorsak onlar için de ispat etmiş ol, ibadet yapılmasını ispat etmiş olduğumuz ilahlarımızı, şair ve deli olan bir adam için mi terk edelim şimdi? Diyorlar. Aynen doğru cevap Bakın. Yani La ilaha illallah dedik. Onlara La ilaha illallah denildiği zaman burun kaldırıyorlar. Kibirleniyorlar. Büyükleniyorlar. E, cevap olarak da diyorlar ki Bizler ilahlarımızı Ne demek ilahlarımızı? Allah. ibadet yönettiğimiz, kendilerinden korktuğumuz adaklar adadığımız istediğimiz, yetişlediğimiz kendilerine sığındığımız, korku ümit duyduğumuz ilahlarımızı Şair-i olan bir adam isimle bırakabiliriz. Dikkat edin, Mekte'de müşrikler nasıl ifade kullanıyorlar? İlahlarımız diyorlar, Rablerimizi demiyorlar. Niçin? Çünkü onlar biliyorlar ki Rab Bir tane, o da nedir? Allah Ancak ilahlar olarak ne yapıyorlar? Bizim Allah'la beraber, e, kabul ediyorlar Allah'la beraber Nelerimiz var? Bizi Allah'a yakınlaştıran Daha da çok yakınlaştıran nelerimiz var? İlahlarımız var. Yani ilahlarımız, dergellerimiz var. Şefaatçilerimiz <gülüyor> Allah gibi onlara kendilerine ibadetlerimizi yönelttiğimiz ilahlarımız var. Bu yüzden görüyoruz ki arkadaşlar Mekke'den müşrikler bu la ilahe illallah kelimesinden kesinlikle hoşlanmıyorlar. Sebebi de net ispat. Hatta ne diyorlar? Peygamber Aleyhisselam hakkında Fet Suresi'nde. Çünkü bu adam Ece alal alihet ilahan vahiden Yani bu adamlar yaşayarak söylüyor. Arkadaşlar yapmacık olarak değil, yani yapmadık olarak değil. Oturmuşsak, hani böyle bazen olur ya, şaşırır. Çocuğa bir şey yapmıyorsun küçük çocuğa, tepkisi çok doğaldır, tabidir. Hiç onda bir ne yoktur? Sahte gülücük, sahte bir tepki yoktur. yapmacık, değil, yapmacık bir şey yoktur. Halbuki sana ne dersin? Sen dışarıda özü gördün, o filan korkar değil mi? Çok, tepki çok doğaldır. Şimdi Mekkeli müşriklerde duyuyorlar Peygamberimizi. Ya adamlar böyle yapmaz hiçbir şey yok adamlara. İnandıkları dinden dolayı diyor ki Ece'alel alihete ilahen vahiden Ya bu adam bütün ibadet edilen, ibadetlerin yöneltildiği ilahları bir mi yaptı? Bir mi indirdi? Ya hayret doğrusu. Diyor ki Hada leşey ul ucaz Subhanallah ne kadar şaşılacak bir durum. Hayret doğrusu diyor. Şaşılacak bir durum. Ya şaşırıyor hatta bundan diyor. Yani bu nasıl olur? Nasıl olur? Konu ne? bizim Allah'la beraber ümit bağladığımız, korktuğumuz kurbanlar adadığımız ilahlarımız var ve bu ilanlardaki gaye onlar bize ne alıyor? Allah'a yakınlaştırıyor. Şimdi bunu öğrendikten sonra arkadaşlar günümüze döndüğümüz zaman tasavvuf ve tarikat adı altında yapılan şirk ve batıl ve hurafa şeylere bir baktığımız zaman bunların ne kadar tehlikeli olduğunu, kelimeyi tehdit bir iki onların yaptıkları ayrı bir çeşit olduğunu ne yapıyoruz? Hı hı. Çok iyi bir şekilde görüp anlayabiliyoruz. Şimdi onlar da bize şaşırıyorlar. Subhanallah diyorlar ya. nasıl olur adam böyle bir inanın. O meşhur internet sitesinde Ya o diyor adam diyor ki Şefatiya Rasulullah Mehmet'in müşrik oldu. Diyor böyle şey mi oldu kardeşim? Cübbeni gelen adam La ilahe illallah'ın tarihini bilmediği için Ne yapıyor? bir <gülüyor> doğa yalnızca Allah'a yapılır. Tehid'i onlar Yapma dediğimiz konuda adam o Mekkeli müşriklerin tepkinin aynı doğallıkta aynı tabirlikte yapmacık olmadan diyor ki ya bunlar diyor Her şey müşrik. Her şey dinden çıkmıştır diyerek ne yapıyorlar? İtham ediyor. Sebebi olur mu kaybetin bu evliyalar, ulemalar, Allah'ın dostları vardır. Yerlerinde giden kutuplar, galslar bunlar vardır. Allah'a yapılan doğa onun benzeri olan medet yetiş gibi, yardım istemek gibi, korkmak gibi, işe de ulmak gibi, bu tür ibadetlerle aramızdaki diyor onlara yönelte güzeliz diyor. Bunu da açıkladıktan sonra, uryettenizi açıkladıktan sonra geliyoruz. Esma ve sıfat, yani Allah'ın isim ve sıfatları, Allah'ı isim ve sıfatlarında birlemeye. Kimi tevhit tevhid ma nesni Birleme. Bu birlemenin ne olduğunu açıkladık. Halk yaratmada, mülk sahip olmada, Tedbir yönetmede, evliliklerimede Allah verir Bunda hiç problem yok dedik. Uluhiyete gelince, yani kulların Allah'a yöneltiltleri. Kendi fiillerinde Allah-u Teala'yı dinlemeye gelince asıl problemin ve sorunun bunda olduğunu e, bizler ehl sünnet ve cemaat olan tehletin yolundan giden, Kur'an ve sünnete onların anlayışıyla bağlanan insanlar olarak davetimizin çoğunluğunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu noktaya, bu köşeye yoğunlaştır, yoğunlaştırmamız gerekiyor. Çünkü insanların çoğu bu dünyadan La ilahe illallah kelimesini söyleyip de Manasını bilmeden ne yapıyor? Maalesef gidiyor. Fakat insanları dediğimiz gibi bu konuyla ilgili kitap yazan, akide kitapları telif eden, insanların önüne çıkıp binler milyonlarca insana vaaz nasıl eden insanlar dahil bunun manasının yoksun. Burada indikten sonra isim sıfatlarda Allah dilemek. Ne demek isim sıfatlarda Allah dilemek? Zaten dediğimiz gibi bu kitap boyunca. İsim ve sıfatlarda Allah'a dirileme konusunda ne yapacağız? Zeyn O konuyla ilgili karşı tarafın getirilmiş olduğu şüpheleri ne yapacağız? Cevap vereceğiz. Onları çürtmeye çalışacağız. Çürteceğiz inşallah. İsim ve sıfatlarda tezhidi gerçekleştirme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in sünnetinde haber vermiş olduğu, bizlere bildirmiş olduğu isim ve sıfatlarına tahrife düşmeden Tahrife, tahrife, tahtile, tekih ve teşbihe düşmeden iman etmek. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber'in sünnetinde bizlere bildirdiği Allah'ın isim ve sıfatlarını Tahrife, tahtile, tahtil, tekih ve teşbih düşmeden ne yapmak? iman edip kabul etmek, ikrar etmek. Bu terimleri açıklayacağız inşallah. Ondan önce metni tam okumaya geçmeden önce şöyle değinmek istiyorum. Diyorsunuz ki İslam ümmetinde ilk çıkan fitne ayrılık hangidir? Hı. Haricilerdir. Haricilerin çıktığı nokta nedir? Göneticilerin sizlerin yapmak? Tekfir, Tekfir etmek. Hırs kâhımı yöneticileri teksir etmek. Yani ilk bidat, gündeki bu manada ilk bidat, iltikadi bidat, gündeki ilk sapıklık kimler tarafından çıkartılıyor arkadaşlar? Habiciler. Burada bunu anlatırken sizlerin gözü önüne şunu vermek istiyorum. Bidatlar, sapıklıklar nasıl oluyor da dalga dalga büyüyerek bir tür gibi ne yapmaktan gelmekte. Hariciler ilk çıktığında onların sonu bir problemi yoktu. Allah'a ortak koşma gibi uluhiyet konusunda. Kadresul Bey'e gitmiyorlardı. Öllerden yardım istemiyorlardı. Şefaat Ya Rasulullah demiyorlardı. Medet Ya Rasulullah, yetşapdur Kadir Ceylan demiyorlardı. Böyle bir sonu yoktu. Bunun dışında ikinci tutaklar konusunda da problem yoktu. Allah ağasına ihtiva etmiş, ihtiva etmiş. Allah'ın kendine raiz iki eli var, iki eli var. İki gözü var, iki gözü var. Böyle bir problemleri de yoktu. Çıkları sapıklık neydi? Eşir. Büyük günah işleri ne yapıyorlardı? Kâfir. Kâfir görüyorlardı. Kim büyük işlerse öbür tarafta ebedi olarak ne yapacak? Evet. Yanacak. Daha artık bunun kuruluşu yok. Haricilerden sonra <gülüyor> çıkar. Diğer sapıklık nedir arkadaşlar? Şimdi. Safizilik nedir? Hz. Ali'yi ilah olarak görmek gibi. Onun dışında ona olan bağlılık gibi. Daha sonra nedir? Kaderi inkar edenler. Ne demek kaderi edenler? Yani Allah evlerden kulların yaptıklarını yapmak bilmez. Kulların yaptıkları şeyler nedir? Anlıktır. Yani o anda bunu yapar. Yaptıktan sonra ne var? Allah bilir. Bakın hala, böyle, o Ali ve Allah'ın o rafici topluluğun dışında kökünün kazıdığı rafici topluluğun dışında böyle ilahtır türbelere gitmektir ölülerden yardım istemektir medet sunmaktır. bundan hiçbir oda hala yok farklı farklı çıban gibi vücudun çeşitli bölgelerinde çıkan neler var sapıklıklar var daha sonra ne çıkıyor arkadaşlar murciye bahşediyor artık imana girmeye imanla alakalı konuşmaya nedir? iman sadece nedir? Kalple kabul etmektir bazıları diyor ki kalp ile e, tasdik dil ile ikrar dil ile nutuptur ile ikrar dil ile nutuptur bazı mutlulukları böyle diyor imanla temelime yavaş yavaş ne yapılıyordu ki kapı açılıyor sonra kimden geliyor arkadaşlar zemmine dediğimiz hapis olan Nedir olan bu bir topluluk geliyor. Cehniler İslam dininde ilk defa Allah'ın isim ve sıfatları hakkında konuşan topluluk. Yani sahabelerden sonra gelen sahabelerin zamanında ortaya çıkmamış olan Peygamber Açıklısı'nın döneminde ortaya çıkmamış olan bir topluluk. Bu cehniler diyorlar ki Allah'ın ne, ne ismi vardır neler sıfatı vardır. Yani biz Allah'ın ne bir isim ispat ederiz ne de bir sıfat ispat ederiz. Ki onlara geldi zaman sizler Allah'la Allah mı yani? Nedir Allah? Nasıl bir şeydir? Yani onu bize tarif edin, sıfatlarıyla yani isimleriyle. Hangi sıfatlara sahiptir? Dendiğinde onlar diyor ki ne alemin içinde ne alemin dışında, ne alemin sağında ne solunda, ne yukarısında ne arasında Böyle Allahü Teala'yı neyle tanışmaya çalışıyorlar isim ve i̇şte sıfatlarla? Ne demek? Yani sanki Yok olan bir şeyi tarif etmeye çalışarak. Yani bir insana bir şey nasıl yoktur diyecek için ancak bu tarifi öğretmen yetebilir. O cehennemlerden bazıları diyor ki sadece Allah için mevzut dedi. Mevzut. Yani ne dir? Var. Var. Yok adam. Yani baksana Allah nedir? Tarifi ne diyorlar? Mevzut. Mevzut. Kimlerini olup öğreniyor? Ondan dolayı bu kavlin sahibi olan cehennem isafını. Kurban Bayramı'nda ne yapıyor? Ee, Basra Valisi. insanlar diyor ki, hayır kurbanlarını kesin. Ben Allah'a cehni, bir sahfanı keserek ne yapıyorum? Kurbanımı hediye ediyorum. Niye? Çünkü İslam ümmetinin bilmediği, İslam ümmetinin görmediği, Peygamberin söylemediği, sahabelerin inanmadığı, Allah'ın kitabında zikretmediği bir şey icadinde ortaya koyuyoruz. O da belki Allah'ın isim ve sıfatı Hı. yoktur. Sonra durumu biraz yumuşatan bir topluluk geliyor. Kim onlar? Mutevilliler. Zehmilerden sonra kimden geliyor arkadaşlar? Mutevilliler geliyor. Mutevilliler. Sıvaki Allah için biz ne yaparız? İsimleri kabul ederiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen isimleri, Peygamber'in bahsettiği isimleri ne yaparız? Kabul ederiz. Allah seni, seni ecep, şiştendirir baklıyızdır, alimdir. Bu isimleri kabul ediyoruz. Ancak sıfatları, Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyoruz diyorlar. Yani bunlar da ayrı bir ne yapıyorlar? Bizat çıkartıyorlar. Ama cehni, cehni'lere göredir azaleler Doğru. yumuşaklar. E en azından ne yapıyorlar? İsimleri diyor ispat ederiz. Sıfatlarını yapmayız? İspat edemeyiz. Sıfatlar konusunda diyor. İspat edersek giden fazla ilahın olduğunu kabul etmemiz gerekir. O yüzden de diyorlar e, sıfatlar ne yapıyoruz? İntihar ediyoruz. Sonra bu tezirilerden sonra kimler geliyor arkadaşlar? Olayı biraz daha inşatan eş'ariyle bildiğimiz masuriciler. Tabi böyle kullabi denen bir gruplar da var. Farklı gruplardan. Biz kısaca bilmenleri istiyoruz. Eş'ariyle masuriciler geliyor. Bunlar ne yapıyorlar? Diyor ki evet. Allah'ın ismini ne yaparız? kabul ederiz. Ama sıfatlarına gelince, ey muhteşemler sizin gibi hepsini ithal etmiyoruz. Ağzılar ne diyor? Bizler Allah'ın yedi tane sıfatını kabul ediyoruz. Yani akidemize göre diyorlar. allah Teala'nın kaç tane sıfatı vardır? Yedi tane. Bunlar nedir? Allah'ın hayat, yani diri olması, kelam konuşması, basar görmesi, semeh yani işitmesi, irade istemesi ve elif ne yapması bilmesi. Peki biz bu yedi sıfatı diyor, ispat ederken dayanağımız ve delilimiz Veya biz ondan sorduğumuz zaman yani bu yedi sıfatı mutezilelerden farklı olarak niçin bu yedi sıfatı kabul ediyorsunuz? Niçin bu yedi tabi sıfatı kabul ettiğiniz ve diğerlerini kabul etmemiz. Bunun dışında burada payımlayan Allah Taala'nın diğer bir sürü sıfatı var: gülmesi, kızması, iki eli, iki gözü, yüzünün üstelinde yer yüzünün semasına inmesi, arsının üzerinde istiva etmesi, sıfat olarak. Yani bu buna benzer birçok Allah sıfatı. Bunları niye kabul etmiyorsunuz ve sadece bu ile sınırlandırıyorsunuz? Ona diyorlar ki, bizlerin bu yedi sıfatı kabul etmedeki kaynağı, beliri, dayanağı Kur'an ve Sünnet değil. Biz Kur'an ve e bakarak, onları tarayarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şu ayette böyle vuruyor, ondan dolayı biz bu sıfatı kabul ediyoruz diye biz şey söylemedik. Bizler bu sıfatları, bu yedi sıfatı kabul ed ederken, dayanak olarak kendimizi seçtimse nedir? akıl insan aklı <gülüyor> ilah olarak rab olarak yaratıcı olarak kabul ettiği ilahta akıl olarak bu yeni şeyleri yapmakta aramakta ve kabul etmekte. Bundan dolayı diyorlar, biz ne yapıyoruz? Aklımız bunu istediği için aklın akıl bunu gerektirdiği için bizler bu yeni sıfatı kabul ediyoruz. Yoksa bizim diğer sıfatları kabul etme de etmememizdeki ölçümüz sizin ölçünüz gibi Kur'an ve sünnet değil. Peki onlara sorulduğu zaman yani evet, Allah'ın gülmesi, sinirlenmesi, öfke duyması bu gibi Allah'ın sıfatlarını ne yapıyorsunuz? Önümüzde bunlar ayetler, hadisler, hatta mütevatir hadisler. Daha sonra onların getirdiği usulün aksine haberlerin aksine birçok mütevasın hadisinde var? Allah'ın sıfatları var. Bunları nereye koyuyorsunuz? Bunlarla ne yapıyorsunuz? diye sorduğumuz zaman onlar ne diyorlar arkadaşlar? Bizler onları tabii direkt olarak ne diyoruz? İnkar ediyoruz. Diyemiyorlar. Sadece direkt inkar ediyoruz mesela, ne olur mu insanın? Şafir olurlar. Yap, ne yapıyorlar? Yeni bir boyut kazandırıp yeni bir elbise giydiriyorlar. Ona da ne diyorlar? Tevin ya bizim onlar hakkında söylediğimiz e bu hususta geçtiği manasıyla tahrif. Tahrif ediyorlar. Tahrif ediyorlar bu sıfatları. Diyorlar ki istiva mesela. Ondan soruyoruz. Allah bana buyuruyor ki Allah Arşına ne yaptı? İstiva etti. Bunu inkar ediyor musunuz? Yok diyelim. İnkar etmeyin. E peki ne yapıyorsunuz? Diyor ki istiva burada ne oluyor? Bunun manası nedir? İstevla Yani ne yaptı istevla Kuşattı ele geçirdi Hakimiyeti altına aldı Yani burada biz inkar etmiyoruz Biz burada ne yapıyoruz tevil ediyoruz bu burada onlar ne yapıyorlar arkadaşlar Tahrif ediyorlar Diğer bütün Allah-u Teala'nın kısallarını Yede Allah'ın Öyle eli Diyor Allah şeytan bile bunu kabul etmiş zımnen. Allah sana diyor, niye benim iki elimle yarattığımı seyredetmiyorsun. Şeytan demiyor ona, beni de kudretimle yarattın, madem onu kudretimle yarattın, bunun manası kudret olsaydı. Çünkü şeytan kıyas kullanmada en önüne giden, bahsul kıyasında en önüne giden bir mahluk. Çünkü Allah sana şunu diyebilen bir mahluk, beni ateşten, onu topraktan yarattın diye aradaki farkı hemen koyuyor. Allah ona şu farkı koyunca, ben Adem'i ne yaptım, iki elimle yarattım deyince, Şeytan şu kıyasını kullanmıyor Allah-u karşı. Onun kudretimle yarattıysan benim de, de kudretimle yarattım. Onun bana ne farkı var demiyor. Çünkü şeytan biliyor ki Allah Adem'i iki eliyle yarattı. Öyle bir Adem'in neyi var? Özellikle ayrıcalığı var, meygeti var. Şeytan burada ne yapmıyor? Allah'ın iki eliyle yaratma konusunda bu sıfatına inkarda bulunmuyor. Esar geliyoruz onlardan önce ve onlardan sonra yani torunlarına, torbalarına geliyoruz. Diyoruz ki, <gülüyor> bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İntihar veriyorsunuz. Diyorlar ki, yok, biz ne yapamayız? İntihar verip de kazan oluruz. E ne yapıyorsunuz? Burundaki numara gelen, nedir? Yüztür, kudrettir. Yani ne yapıyorlar? Yer? Onlara göre teyhir, bize göre ne yapıyorlar? Zahrib <gülüyor> ediyorlar. bunları inşallah, tafsilatıyla da yine de, özellikle bu kitabın Şerfi etnasında. Ondan dolayı bu ezberleyen kişi yani çok büyük bir şeye nail olmuştur. Bu akistiyye kitabı. Tapıfırkaların tüm tapıfırkalarına inşallah bu kitapta e, cevaplar bulacağız. E, kısa bir başlangıç yapalım. Kitabın metnini okumaya arkadaşlar. Evet. Ömer. Yıkıla. Başka bir Mesne no akide al akide al wafiyye Mesne no akide al wafiyye Besmele evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Müellif diyor. rahmetullahi. biliyorsunuz besmele ki Allah'ın kitabına kitabında surelere başlamadan önce zikrettiği Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın risalelerinde evet. mektuplarında zikrettiği, alimlerin kitaplarında zikrettiği bir cümledir. Manası nedir? İsmi, yani Allah'ın ismiyle başlıyorum. Orada dediğimiz bir mahzul. Halakçılar zikredilmeyen ancak mana itibariyle varlığı kabul edilen ne var oradan? Başlıyorum. Gizli bir ne var? Bir var. Bismillahi başlıyorum. Neye başlıyorum arkadaşlar? E neye başlıyorsun? Allah'ın ismiyle neye başlıyorsun? Biz okumaya Besmele'yi ne için kullanıyorsam? Olan. Yani biz sonra neye başlıyoruz? Allah'ın ismiyle okumaya. Mesela yemekten ne diyorsun de Bismillah. Neye başlıyorum? Allah'ın ismiyle yemeye başlıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Mektup yazdirsin. Bismillah diyorsun. Veya Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Yazarken. Orada neye başlıyorsun? Allah'ın adıyla başlarım. başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Rahim. Allah'ın iki ismidir. Rahmet ifade eder. Rahman bol ve geniş rahmet. Demek rahmetinin bol ve geniş her şeyi kapsadığını ifade eder. Rahman. Rahim ise onun sürekli olduğunu, devamlı olduğunu <gülüyor> ifade eder. Bu yönüyle Rahman ve Rahim bu şekilde açıklanırken diğer yönüde de Aileler şunu söylemişlerdir. Rahman, tüm mahlukata rahmet eden, merhamet eden, genel. Bakıyorsunuz Allah-u Teala kafir de olsa ne yapıyor? Yavrusuna rahmet ediyor, yediriyor, içiliyor, sürücülüklandırıyor. Rahman. Rahim ise ahirette öbür tarafta sadece müminlere rahmet edecek olan diye de bu şekilde açıklarlar olmuş. Evet devam evet. Alhamdulillah, Lәzi arslan Rasul Lәr Rasuluh. Arslan? Rasuluh. Arslan Rasuluh. Bilhuda. Bilhuda. Vә dien l'haq. Evet tamam. Diyemiz diye. No Alif Rahmullah. sonra Peygamber Efendimiz Rasulumun üzere? hamd ile başlıyor. Hamd nedir? Arkadaşlar <gülüyor> Ham Allah'ın <gülüyor> övgeye layık Allah'ın övgüye layık olduğu tüm isim sıfatlarıyla onu izelterek ve onu severek ne yapmak? Nif Yani mesela Allah'a biz anlıyoruz hamd ediyoruz. Yani onu övgü sena ediyoruz. Ancak neyle sena ediyoruz? Onun güzel isimleriyle güzel etma hususuyla isimleriyle, sıfatlarıyla onu zikrederken sadece zikretmekle yetinmeyip ona karşı bir tazim düzeltiyoruz ve onu ne alıyoruz? Seviyoruz. İşte bunu hamd deniyor. Yani ölmek istediğim sena etmek istediğim, mede etmek istediğim bir kişiyi onu severek ve tazim ederek Zikredersen buna ne deniyor arkadaşlar? Ham. Ancak onun Övülmesi gereken taraflarını Zikretmekle yetinirsen Ancak ona karşı kalbinde bir sevgi ve Tazim durmazsan buna ne deniyor arkadaşlar? Ölgün. Medesmek. Sadece övgü. Ama ham gördüğünüz gibi, tarif ettiğimiz gibi Övmenin ötesinde ne var bir? Sevgi, sevgi ve Tazim var. Ondan dolayı ham gelmesine bir Daha geliş daha kaptanlı. Bu ham kelimesinin başındaki el kelimesi alimlerce ki lil istigrak. Ne demek istigrak? Yani bir ismin başına geldiği zaman tüm ifadesini veriyor. Yani, hamd'ın tüm çeşitleri, övgün, ve senaların tüm çeşitleri kime aittir? Allah'a Allah aittir. Aynı zamanda diyor ki istigrak. tüm hamd ve övgünün tüm çeşitlerini tazim, yücelterek ve muhabbetle severek hak edenler kimdir? Allah. Sadece Allah'tır. Bu kime mahsustur? Allah'a Allah Allah mahsustur. Yani dediğin, elhamd dediği zaman, Elhamdu dediği zaman Allah'ın kemal sıfatlarıyla ve Esma-ül Hüsna'sıyla övüt, hamd edip bu bununla değetilmeyip ne de yapmakta? Onu tazim etmekte ve sevmekte. Allah'a hamd olsun, hamd Allah'a mahsustur ki الذي ارسل رسوله بالهدى. O ne yaptı? Ersela rasuluhu bil huda. gönderdi. Rasuluhu peygamberi gönderdi. Neyle gönderdi? Bil huda. Hidayetle. Vesulun el'esni gönderen Allah'a hamdolsun. Hamd, hamd Allah'a mahsustur. O Allah'a mahsustur. Allazi ersela rasuluhu bil huda ve dinul hakkı. Allah ﷻ falan bu Peygamber'i neyle gönderiyor lan Hak olan İslam diniyle gönderdi. Evet emers? Li uzhirahu. Li uzhirahu ala dini kullihi. Evet. Niçin Allah ﷻ falan Peygamber aleyhissalatu vesselam bu Rasulunuz elsinini hak olan din ile ve hidayetle gönderdi? Li uzhirahu ala dini kulli. Tüm dinlere üstün kılmak için. Tüm dinlerden tüm din dinlere galip kılmasın, onların üstünde için Peygamberini hidayetle gönderen Allah'a hamdolsun. Evet. Ve kafa billahi şehidan. Ve kafa billahi şehida, şahit olarak Allah yeter. Şimdi yani Allah Peygamberini hidayetle haklı olan dinle göndermiştir ve buna şahit olarak da tek başına Allah yeter. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh. İkrarla. Evet. İkrarla. İkrarla. Birimi Diyor ki, va'lebihmanirrahim giriş yapıyor. Eşhedü. Ben aşhedü. etmek. Yani şahitlik, yani ilan etmek, haber vermek. Ben diyor ilan ediyorum, haber ediyorum ki ben Neyin ilanını haber ediyorum? Allah Al, i̇krar etmeyi ve kabul ettiğim şeyi Yani ben Allah'ı Allah Rab Allah olarak Allah ilah olarak Ve sıfatlarında birleyen olarak Bunu birlediğimi ne yapıyorum? Haber ediyorum Haber etmek yani ilan etmek Şahatlık demek yani ne yapmak? Onu ortaya koymak Şahitlik ediyorum yani bunu insana açıklıyorum Evet Eshelu en La ilahe Illallah açıklıyorum gibi Allah'tan başka ibadete layık, onu hak eden ibadet, tümünü hak eden ilah olmadığına bunu anlıyorum, haber ediyorum, ilan ediyorum ve La onun hiçbir ortağının olmadığına kabul ettiğimi, bunu ikrar ettiğimi ne anlıyorum, ilan ediyorum, çağıt ediyorum, ikrarın Bihi, şöyle, bihi boyun eğerek ve buna teklif olarak yani bu söylediklerime şehadet ettiğim bu dışa vurduğum ilan ettiğim sizlere haber verdiğim bu şeyleri boyun eğerek ve teslim olarak ikrar ederek yapıyorum ve tevhiden yani ona alarak girilebilirim her zaman ve işhidu enne muhammeden abduhu ve rasuluhu Allah Allahu aleyhi ve sellem ve ala aalihi ve sohbehi ve sellema ve sellema ve sellema taslimen mazida. Sonra demiş vallahi yani ne diyorum arkadaşlar kabul ve ikrar ettikten sonra onu ne diyorum ilan ediyorum. Ne ilan ediyorum? Anne Muhammed'en abduhu ve rasuluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun önce kulu Nere kulu? Yani ibadete sahip olmadığına. Onun da bir kul olduğuna. ibadetin hiçbir türünün ona inanılmayacağına. Ve kulun ve, kulu ve Rasulü onun elçisi olduğuna ne yapıyorum? Şahadet ediyorum. Ve bunu ne yapıyorum? Haber veriyorum. Bunu ilan ediyorum. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah ona yani elçisine Aile halkına ve sahabesine ne yaptın? Salat ettin. Ne demek arkadaşlar Allah salat ettin? Sallallahu aleyhi ne demek? Ölsün Allah onu ölsün. ölsün. Allah onu övsün. <gülüyor> <Allah onu> <gülüyor> Melehu'l-alâ der, kendi katımdan, yeryüzünde ne yapsın? Ölsün. Vessellem teslimen مَزِيدًا Sen onu ne yaptın? Ona selam etsin. Ne demek selam etsin arkadaşlar? onu salimlerinde çıkardığımız gibi etten yaratıyor, çıklarca söylemişlik okurken onu selamete çıkartsın. Neden selamete çıkartsın? Eksikliklerden. Selam. E, yani sağ salim kılsın. Bir şey ta, ta, sağ salim demek ki tüm. Yani onun sağlığını azaltacak. sağını şerefini düşürecek. Tüm kötü şeylerden allah Teala peygamberin ne yaptın? Selametim. Selamete çıkartsın. Salim kılsın. Öyle bir teslim etsin öyle bir çıkarsın ki, bu etmek, selamette çıkarmak nasıl olsun? Ah. Teslimen yani hiçbir noksanlığı olmadan, eksiği olmadan ne yapsın? Onu yani. eksikliklerden, noksanlıklardan uzak eylesin. Bizler biliyoruz ki, daha önce söylediğimiz gibi, insanlar allah Teala Peygamberine salat ettiği ve ona selam ettiği için bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm noksanlıklarda ne olduğunu görüyoruz. Tecrübeyle tabip bu. Uzak olduğunu, sağ olduğunu görüyoruz. Onun hakkında hangi şüphe ortaya yapılmışsa, hayatında ve hayatından sonra ilim ehli tarafından ne yapılmış, cevap verilerek ortadan kaldırılır. Ama baz, böyle diyor ki bundan sonra yani Allah'a hamd ettikten, onu övdükten, tazim ve muhabbetle ona karşı, onu yüceltip, onu severek, onu hamd edip, onu yücelttikten, peygamberine salat, ashabına salat ve selam ettikten sonra, diyerek ehl-i sünnetin açıklamaya başlıyor. İnşallah önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ezberleyenler olursa, derse önce başından önce onları dinleyeceğiz. Ondan sonra derse geçeceğiz. صلى <تصفيق> الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.